Allahu Bissallahim Ne Şeytanı Rajeem Bismillahi r Ve Neslayinuhu Ve Ve Na Ozu Ve Nesiyat Amalina Men Ve Men Yudil Ve Eşhedu An Ilahil La Allah Ve Eşhedu Ve Ve Muhammedin ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâ El-Müsse Zebercet kitabının şerhinde Kitab-ı Taharet bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Mialen, encontram. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Maide suresi 6. ayet. Bu ayetin devamında ve e, Nisa suresinin 43. ayetinde yani Maide 6 ve Nisa 43. ayetleri e, büyük ve küçük e, temizliği e, ifade eden ayetler. Bu kitabın, bu bölümün ilk başlığı su iki kulle miktarında olursa pislik taşımaz. 136. 139. rivayet i̇bn Ömer radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayvanların ve yırtıcıların içtiği su hakkında soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su iki kulle miktarında olduğu zaman pislik taşımaz. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Beyhaki hilafiyatta Nesai, Darekutni, Hakim, İbn-i İbn-i İbban, İbn-i i̇bn Taka'da Ahmet bin Anbel, İbn-i şeybe Darimi, İbn-i Mace, Tirmize, Ebu Davut, Ebu Yala Tesibül Asar'da Taberi Şerhumuşkül Asar'da Tahavi Sünen'de Beyhaki rivayet etmişler tahric etmiş, sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada e, yırtıcı hayvanlar, vahşi hayvanlar e, soruluyor. Onların su içtiği e, yerler hakkında soruluyor. Çünkü bunların artıkları, yani salyaları necis sayılan salyalar. Buradan bunu da anlıyoruz. E, bu hadis buna da delalet ediyor. Nitekim köpek hakkında özel olarak onun e, yaladığı kabı biri toprakla olmak üzere yedi sefer yıkamayı emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, su iki kulle miktarı olduğu zaman pislik barındırmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki pislik ifadesi habet, habese, habis e, kelimesiyle gelmiştir. İki kulle miktarı demek e, iki metre küplük su demek, iki varil. Yani bizim bildiğimiz e, variller. Herhalde bir tonluk kaç kiloydu? Kilo 200 küsur kilo, litre e, miktarında iki tane varil kadar su. Hecer testleri kadar da diye tasar ediliyor bazı rivayetlerde. Burada e, tabii bizim e, Zeberjet kitabının tertibi bakımından kitap bir fıkıh kitabı değil, hadis kitabıdır. Bu sebeple ayrıntılar burada... E, zikredilmiyor. sahil mevde bu konuyu daha ayrıntılı bulabilirsiniz sular babında. Burada sadece şunları zikretmekle yetineceğiz. Ee, Ebu Said el-Hudî radiyallahu anh'den Ebu Davud'un rivayet ettiği bir eri Buda'a. Yani Buda'a kuyusu hadisi. Ee, bu konuda temel bir ölçüt. Yani e, bu Buda'a kuyusuna ölmüş köpek leşleri düşüyor. Kadınların hayiz bezleri atılıyor. İnsan dışkıları atılıyor. Bunun gibi şeyler atılıyor diyorlar Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o hadiste suyu su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez buyuruyor. Ebu Davud diyor ki bu rivayetin ardından, e, Kuteybe bin Said şöyle dedi, e, bu e, bu dağ kuyusunu sormuş, işte her zaman aynı miktardan buranın suyu diye. Demiş ki o kuyudan sorumlu olan adam, bu en fazla olduğu zaman kasıklara kadar ulaşıyor. Yani bir metre küp olarak düşünürse, e, kasıklara kadar, bir metre diye hesap edersen en düşük olduğu zaman da dizlere kadar falan geliyor diyor. Ebu Dawud Raymullah diyor ki bu rivayetlerden ben diyor atkımla, ridamla diyor ölçtüm diyor altı zira idi. Yani altı zira üç metre, üç metre karelik bir e, havuz burası ve üç metre karelik havuz da kasıklara kadar ulaştığı zaman muhtemelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın söylediği zaman da bu söz konusuydu. O zaman 3 metre küp su eder. Yani neredeyse 3 kulle miktarında bir su vardı bu dağ kuyusunda. Bu sebeple pisliğin e, orada barınmadığını bildirmiştir. İnsanlar buradan abdest alıyorlardı, içebiliyorlardı. Yani temiz kabul ediyordu bu su. Fakat Ebu Davud Rahimullah diyor ki, benim yetiştiğim zaman diyor, yani su azalmıştı, rengi de değişmişti suyun. Burada hemen e, diğer bir rivayet söz konusu oluyor. Ebu Mame Radiyaland'dan, ee, gelen bir rivayette Bakıya bin Velid tarikiyle gelmiştir. Bakıya bin Velid müdellistir. Ee, fakat ona mutabaat gelmiş. Yani başkası tarikiyle de o kuvvetlenmiştir. Sonra Raşid bin Sadrahimullah'tan mürsel bir rivayet aynı lafızla. Ve yine Sevban Radyaland'dan isnadında zayıflık bulunan, fakat şiddetli zayıf olmayan başka bir Tarikle şöyle gelmiştir. Kokusu, rengi, tadı değişmedikçe suyun temiz kalacağı şeklinde. Nitekim Zühri Rahimullah bunu açıkça ifade etmiş ee, İbnül Münzir ve İbn Abdilber bu konuda icma olduğunu zikretmişlerdir ki suyun kokusu, rengi, tadı değişmedikçe e, sıkıntı yok. Yani ne demek? Eğer bir su iki kulleden az miktardaysa, iki metreküpten az miktardaysa, yani yaklaşık 400-450 kilodan aşağıda bir miktarda bir su varsa... Bu suya şayet necaset düşer de kokusu, rengi, tadı değişirse o zaman o su olmaktan çıkar. Yani galip gelen koku, renk veya tat bu vasıfların değişmesiyle o su temizlik vasfını kaybeder. İki kuleden az ise, iki kulleden çok ise buna bir etki edemiyormuş demek ki. Bu hadisten bunu anlıyoruz. E, fakat yine akıllara takılan bir şey var mesela sabun sabun necis değildir mesela sabun suya düşer veya e, köpürtülür İşte bununla insanlar işte banyo yapıyor diyelim küvet küvette kişi giriyor çıkıyor banyo yapıyor yani gusül almış oluyor bu caiz midir bunda hiçbir sıkıntı yoktur çünkü sabun necis maddelerden değildir ama eğer e, sabun necis bir maddeden yapılmışsa o sıkıntı yani necis bir maddeden yapılmışsa umumiyette böyle bir şey olmuyor ama ola ki diyelim e, habis, necis bir maddeden yapılmış. E, o habis maddeyle suyun rengi, tadı, kokusu bunlar değiştiği zaman böyle bir suda gusül söz konusu olmaz. Yani caiz olmaz. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ama iki kulle miktarından e, fazlaysa veya iki kulle miktarındaysa e, necis bir madde dahi olsa onun temizliğine etki etmiyor. Ta ki su, su vasfında kaldığı müddetçe. Mesela hoşaf suyuna da e, hoşaf suyu denilir ama o başka bir maddedir. Yani transformasyon gerçekleşmiştir. E, su, su olarak kaldığı müddetçe o temizdir. E, onu hiçbir şey kirletmez. necis yapmaz. İki kule ve üstündeki miktardaki sularda bu durum geçerli. Ama iki kulleden aşağıda olan miktar sular da e, koku, renk ve tadın galebesiyle su temizlik vasfını kaybeder. Tabaklanan her deri temizlenmiş olur. 140. hadis İbn Abbas radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir koyun gördü. Yani bir leş. Ve bunun derisinden faydalanmayacak mısınız buyurdu. Dediler ki, ''Ey alan Resulü o leştir.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ancak yenmesi haramdır. Su ve karaz yani ağaçtan elde edilen bir tür zamk veya tabaklama onu temizlemiyor mu? Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Bukhar ve Müslim bu ziyade ile rivayet etmemişlerdir. Yani e, onun ancak yenmesi haramdır kısmına kadar rivayet etmişler. Su ve karaz lafzıyla e, ve tabaklanmasıyla temizlenmesi maddesi. Bukhari ve Müslim'de gelmemiş, nereyelerde gelmiş? Daire Kutni, Beyhaki, Ebü Bekir Nisabur-i Ziyadet ala Kitabı Müzeni'de rivayet etmiş. Elbette Sayha'da Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sayı olduğunu belirtmiştir. Burada Allah Azze ve Celle'nin ayetinde leş, kan, domuz eti, bunlar yasaklanıyor biliyorsunuz. İşte bu ayette sayılan şeylerden birisi olan bir leş, yani ölmüş koyun. Söz konusu ediliyor burada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, derisinden faydalanmayacak mısınız? Ee, sonra devamında, onun ancak yenmesi haramdır diyor. Suya karaz, yani zamk, bir tür temizlik maddesi veya tabaklama, tabak, tabak işlemi, onu temizlemiyorum. Bu tabaklama söz konusu olursa, mesela bu domuz derisi dahi olsa e, bunda bir sıkıntı yok yani domuz derisini bu umumdan çıkaran hiçbir şey söz konusu değil yani domuzun sanki ayrı bir vasfı varmış gibi değil aynı ayette leş de yasaklanıyor yani leşin hiçbir şeyden istifade edemezsin değil bu ayetin anlamı demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun yenmesi haramdır yani leş eti yemek haram yoksa derisini siz tabaklayın temizleyin ve kullanın diye böyle bir yönlendirme yapıyor burada burada Sadece sanki koyun derisi için bunu söylüyormuş gibi anlaşılabilir. Fakat bir sonra gelen rivayette, o 141 rivayette Ayşe Radyalı'na diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''Her derinin temizliği onun tabaklanmasıdır.'' Bu Bukhan'ın şartına göredir. Bunu İbnül Adim, Bugyetü talep tarihi Halep'te, Darekutni el-İlel'de, Ebubekir-i Şafi'ye Gaylaniyat'ta, İbn-i Sakir tarihinde, Zehbi Mucem-i Şuyuh'da rivayet etmiştir. Bu konuda çok çokça rivayetler var. Sünenlerde mesela e, i̇bn Abbas radıyallahu kıssası şöyle gelir. Az önce aktardığımız hadis. Devamında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yine Ümmü Seleme radıyallahu adam da gelen rivayet var. Diyor ki, Eyüma İhabun, İza dubika tahura. Yani hangi deri olursa olsun, eyuma ihabun burada umum. Hangi deri olursa olsun, İza dubika. Yani tabaklandığı zaman ve bagat işleminden geçtiği zaman tahura. Temiz olur. Bu umumi lafız sebebiyle, yani hadislerin veya ayetlerin varid oluş sebebi değil de lafızlarındaki umumilik esastır. Usulde bir kaide. Yani ayetin oluş sebebi veya hadisin söyleniş sebebi değil, lafızdaki umumilik esastır. Az önce geçen i̇bn Abbas hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koyun derisi hakkında bunu söylemiş ama eyyuma ihabun diyerek de genel bir ifade kullanmış. Hangi deri olursa olsun. Burada da Ayşe anhadan gelen rivayette her derinin temizliği onun tabaklanmasıdır diyor. Yani bu deri ister koyun derisi olsun, ister... Eşek derisi olsun, ister at derisi, isterse domuz derisi olsun. Tabaklama işleminden, temizlik işleminden geçtikten sonra bunda bir sakınca yoktur. Dolayısıyla bugün bazı insanlar mesela e, çeşitli yayın organlarında e, işte tıraş fırçaları, yani sanki e, sakalları tıraş etmek caizmiş gibi burasıyla ilgilenmiyorlar da, yani bunun haram olduğunu kimse gündeme getirmiyor da, tıraş esnasında kullanılan fırçalar domuz kalındanmış. O yüzden harammış veya boya fırçaları, vadana yapılan boyaların fırçalarında domuz kılı kullanılıyormuş. Bu yüzden bunun haram olduğu gibi söylemler ortaya atıyorlar. Şeriat bunu haram kılmamıştır. Yani boya fırçası veya e, tıraş fırçası veya e, kıl fırçası olabilir. Yani saç tıraşı olduğun zaman kafanı temizlediğin kıl fırçası da olabilir. Bunlar da domuz kılı olması veya ayakkabının, Domuz derisinden yapılmış olması namaz zamanı değildir, ne bileyim e, necaset bunda söz konusu değildir. Tabaklanmışsa, temizleme işleminden geçmişse bunda hiçbir sakınca yoktur. Bu hadisteki umumilik bunu ifade ediyor. İşte ayette domuz hususi olarak geçiyor diye e, başka başka şeyler e, çıkaranların burada hiçbir dayanağı yoktur. Nitekim ayette geçen ifade leş, kan, kan. Yani kan derken e, hayvan boğazlandığı zaman aktılan o pis kan. Ve lahmel hınzir diyor Allah Azze ve Celle. Lahmel hınzir yani eti, eti ve yağı girer buna. Domuzun eti ve yağı bunların tüketilmesi, yenilmesi haramdır. Bunun necis olduğunu ispatlamak ayrı bir şey gerektirir. Yani ayette bunların yenilmesi haramdır diyor yenmesi haram diye onun necis olduğunu söylemek ayrı bir şey gerektirir. Ayet şöyle devam ediyor. Zira o bir pisliktir. Yani domuz etinden bahsederken o bir pisliktir diyor. Domuzun eti ve yağı pisliktir. Burada zamir etine lahme, lahim kelimesine dönmektedir. Lahimde et ve yağını içerir. Evet. Buradan dolayısıyla zorlama yapılamaz. Şeriatın izin verdiği şeyi kimsenin daraltmaya hakkı yoktur. Meni necis midir? 142. rivayet. Ata ı dedi ki, i̇bn Abbas Abbas radyalarına elbiseye bulaşan meni hakkında şöyle dedi. Onu kendinden ud veya isir ile gider. Yani bir çeşit sabun mahiyetinde kullanılan temizlik maddeleriyle gider. O ancak tükürük ve sümük mesabesindedir. Bu eser Bukhari ve Müslümin şartlarına göredir. Bunu Şafii Müsnedinde ve Elüm'de, Abdurrezak Musanlef'in ne bir şey be değil mi rivayet etmişler, Elbani de sahih olduğunu belirtmiştir. Burada e, onu gider diyor. Neden gider diyor? Çünkü o tüklük ve sümük mesabesindedir. Yani insan üzerine mesela sümük gibi e, görüntüler olmasından hoşlanmaz. Şeriatta meninin necis olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Yani bir şeyde, eşyada asıl olan taharettir, temizliktir, beraat-ı zimmet asıldır. Ta ki onun e, pis olduğunu, necis olduğunu gösteren bir delil olmalıdır. Böyle bir delil olmadıkça eşya asıl itibariyle temiz kabul edilir. Mesela vedi ve mezi böyle değildir. Bunların yıkanması emredilmiştir. Vedi ve mezi de yıkanması emredilmiştir. Bunlar sadece abdesti bozar. Ama meni, Uslu bozar. Yani uslu gerektirir. Büyük temizliği gerektirir. Buna rağmen Meni'nin kendisinin necis olduğuna dair bir delil gelmemiştir. Hatta bunu destekleyen rivayetlerden birisi Ayşe radıyallahu anh'ın işte Meni izi olan yeri İlla ki suyla yıkama şeyine girişmeyip de sadece çitiledim mi yetiyordu demesi de bu konuda bir asıldır. İbn-i Abbas radyalanma da burada. Meni gibi izler giderilir ama bu görüntü için yani tüklük ve sümük mesabesindedir diyor. Tüklük ve sümük yani nasıl ki necis değildir ama görüntüsü hoş değildir. Bu da öyledir diyor İbn-i Abbas radyalanma. Bu malumu ilandan başka bir şey değil i̇bn Abbas'ın söylediği şey. Yani bu kaydenin ee, bu konuda da geçerli olduğuna dair bir pekiştirici bir bilgi. Yoksa asıl e, bunların necis olduğunu gösteren bir delil olmadıkça temiz kabul edilmesidir zaten. Evet, bu e, aynı zamanda kıyasın belli bir kurallara bağlı olmadığını gösterir. Çünkü e, aklı kıyaslarla bakılacak olsa e, yani meninin necis olması gerekir. Kıyas bunu gerektirir. Ama böyle bir şey yok. Yani vedi ve mezi izlerinin yıkanması emrediliyor ama meninin yıkanmasına dair bir emir yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bu da kıyası yıkan şeylerden birisidir. Yani din kıyası değildir. Bilakis din ittibadan ibarettir. Kan necis midir? 143. hadis Misver bin Mahremer Ayinullah dedi ki, e, o yaralandığı gece Ömer bin Attab radıyallahu yanına girdi. Yani Misver bin Mahreme ve Ömer radıyallahu sabah namazı için uyandırırdı. Ömer radıyallahu an dedi ki, evet namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Ömer radıyallahu an yarasından kan aktığı halde namazı kıldı. Bu da e, Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu İmam Malik, İbni Birşeybe, Abdülrezzak, Darih Kutlu ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. E, bir taraftan namazın terkinin hükmünü içeriyor. Yani namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur diye. Diğer taraftan e, yarasından kan aktığı halde namaz kıldığı Belirtiliyor ki önden ve arkadan çıkan kanlar haricinde yani bilinen iki yol haricinde işte herhangi bir yaradan gelen kanın abdesti bozmadığı, bunun necis olmadığı konusunda bu da malum olan bilgiyi pekiştiren bir rivayettir. Yani kan necisi olsaydı bu da yine kitap ve sünnette gelirdi. Şimdi e, ayette geçen kan ney? Yani leş, kan ve domuz eti diye geçiyor demiştik. Bu ayette geçen kanın e, buna demun de, mefsuhun. Mefsuh kan deniliyor. Yani hayvan boğazlanırken akan kan var ya, pis kanı aktırsın. İşte o kan necistir. Yani kanlar içerisinde sadece o kan necistir. Bir kimse o hayvan boğazlanan e, kanla, yani o şahdamar kesildiği zaman aktılan o kirli kanla, onun bulaşıyla namaz kılamaz. Yani bu e, necistir. Bu konuda icma vardır. Yine hayız kanı necistir, istaza kanı necistir. Bu yüzden e, kayıtlarken şöyle diyoruz. E, o hayvanların kanları, aktılan kan ve önden ve arkadan çıkanlar haricindeki kanlar, bunların necis olduğunu gösteren herhangi bir şer'i delil varit olmamıştır. Önden ve arkadan çıkanlara gelince, ister kadından gelsin, ister erkekten gelsin, önden ve arkadan çıkanlar, yani iki e, cinsel organdan, yol, iki yoldan çıkan, ister kurt olsun, ister akıntı olsun, ister kan olsun, ne olursa olsun, bunlar necistir, bunlar hades deniliyor bunlara genel olarak. Hadesten taharet denildiği zaman önden ve arkadan çıkanlardan taharet kastedilir. Hades sözüyle kastedilen budur. Evet. Yani sonradan çıkan, iki yoldan çıkanlar e, necistir. Onun dışındaki kanların necis olduğuna dair hiçbir delil vardı olmamıştır. Bu sebeple Bukhari Rahimullah e, sahihinde taharet kitabının yedinci e, başlı olarak, yedinci bab olarak, Hayız kitabının estağfurullah, Hayız kitabının yedinci babında bu konuyu ele almış. Yani Hayız kanının necis olduğunu ifade eden Naslar zikretmiş sonra e, herhangi bir yaradan çıkan iltihabın, veya kanların abdesti bozmadığı, bunun temizliğe, taharete mani olmadığıyla ilgili rivayetleri, bazısını muallak olarak zikretmiştir ki bunlar başka kaynaklarda mevsul yollarla, sayı yollarla gelmiştir. Orada İbn-i Ebiyefva'dan, İbn-i Ömer radiyalanmadan, Hasan el Basri'den çeşitli rivayetleri aktarır. Aleyküm selamlarım. Bunlar arasında İbn-i Ömer radiyalanma ve İbn-i Ebiyefva radiyallahu anhın, işte yarasını patlatıp oradan iltihap akıttığını, sonra abdest almadan namaz kıldığını e, rivayet eder. Bunlar sayı olarak gelmiştir. Yine işaret etmiştir bir rivayete, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yarasından kanaktı halde namaz kılan bir sahabeye itiraz etmediği diye buna işaret etmiştir. İşaret ettiği bu rivayet Ebu Davud'un süneninde sahih bir yolla geliyor. İşte orada biliyorsunuz o kıssayı, işte... Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam iki sahabe bekçilik yaparken müşriklerden birisi, yakınlarından birisi ve kardeşim artık Müslümanlar tarafından öldürülmüş ve yemin ediyor ben de Müslümanlardan birinin kanını akıtmadıkça geri dönmeyeceğim diye gizlice sinsice geliyor ve bakıyor ki işte bekçilik yapan sahabelerden birisi namaz kılıyor, çekiyor o konu, ayağından vuruyor, kanlar akıyor o namazını kesmiyor, devam ediyor. Sonra arkadaşını yani nöbet değişimi esnasında uyandırdı zaman neden diyor daha önce haber vermedin, yani namazını bozsaydın, bana haber verseydin diye okuduğum ayetin ağırlığından, yüceliğinden dolayı bırakmak istemedim diye böyle bir konuşma geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte senin namazın olmadı. Böyle bir şey söylemiyor. Yani ikrari, tahriri bir sünnet vardır burada da. Yani temel olarak Demun mevsuh diye açıkladığımız hayvanlardan boğazlandığı esnada akan o kirli kan necistir. Ee, ve önden ve arkadan çıkan kanlar necistir. Bunun dışındaki kanların, işte yaradan akan, iltihap, kan, bunun gibi şeylerin necis olduğunu gösteren herhangi bir delil vardı olmamış. Bilakis necis olmadığını gösteren hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hem de ashabından, rivayetler sabit olmuştur. Bunlardan birisi de işte Ömer radıyallahu anh'ın yaralandığı zaman bu kanı durduramamışlardır. Ee, o kanın yarasından akmış, akıyor olmasına rağmen namaz kıldığı böylece sabit olmuştur. Hayız kanının yıkanması, yani kanlar içerisinde hayız kanı e, necisdir dedik. Çünkü önden ve arkadan çıkan kanlar sınıfındandır. Bu konuda Ayşe radıyallahu anh, 144. rivayette diyor ki, kadın kan izini yıkar da gitmezse, yani kan izi gitmezse yıkıyor ama iz kalıyor, onu sufre, vers veya zaferan ile gidersin. Bunu Bukhar ve Müslim şartlarına göre, Darimi rivayet etmiş, Elbani'de, Es-Saiha'da zikretmiştir. Yani burada şu var, yani hayız kanını yıkıyor ama öyle koyu olduğunu düşün, bunun izi kalıyor diyor. Yani o izinin şeye bir zararı yok. Yani yıkadıysan, Sorun yok. Yıkanması gerekir haiz kanının. Bu necistir çünkü. Ama izi kalıyor. İzinin sorunu yok diyor. Ama o iz rahatsız ediyorsa sufre, vers veya zaferan ile gidersin diyor. Bunun manası şu. Yani o kumaşı boyasın. Bunlar e, sarı, kırmızı arasında. Bizim şu Said Tefsir'in ne benzer. Bir renktir. Bu rengi verir e, bu şeyler. Bu bahsedilen maddeler. Hardal rengi denilen rengi verir. Yani o izi de e, bu, bu şekilde boyayarak gidersin. Yani o görüntü, kötü görüntüyü böyle gidersin diyor. E, ama asıl olan temizliğin yıkamayla gerçekleştiği esastır burada. Ayağın pisliğe basması. 145. rivayet oğullarından bir kadın dedi ki, Ben dedim ki, ey alan Resulü, bizim mescide giden yolumuzda pis bir yer vardır. Necis bir yol var. Yağmur yağdığı zaman nasıl yapalım? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, o yoldan sonra temiz bir yol yok mu? Ben de evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu temiz yol, o pis yola karşılık gelir buyurdu. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-ül Carut Muntaka'da, Ebu Davud, İbn-i Maci Ahmet, İbn-i Taberani, Ebu Naim Marife'de, i̇bn El-Ahad ve El-Methani'de, Beyhaki Sünen'de rivayet etmiş, Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de tahric etmiştir. Mescide giden yolda pis bir yer var yani iken sorun değil bulaşmıyor ama yani demek ki e, necasetli bir yer. Yağmur yağdığı zaman işte kadınların hani elbiselerinin yere değmesi emredilmişti. Yani ayağını komple örtmesi için erkekler e, ayak bileklerine kadar uzatabilir ancak. Ama kadınların mutlaka eteğinin yere değmesi gerekir, yere sürünmesi gerekir. Hatta müstahap olanı, daha fazla olanı bir karış daha fazla sarkıtması, yani yeri biraz daha süpürerek gitmesidir. Ki ayağından hiçbir şey gözükmesin, hiçbir şekilde gözükmesin diye. Ee, bu sebeple kadın diyor ki, yani biz pis bir yerden geçiyoruz, yağmur yağdığı zaman da elbisemize, eteğine bulaşıyor bu, ne yapalım? Yani biz bu şekilde mescide geliyoruz. Bu necasetin bir zararı olmayacak mı? Allah Resulü ve Vesselam hemen diyor ki, ondan sonra temiz bir yol geliyor mu? Yani pis bir yere sürttü, ondan sonra temiz bir yere tekrar sürtüyor mu? Evet deyince o zaman sorun yok. Yani buna karşılık o sürtünme yoluyla temizler. Ayakkabılar da böyledir. Yani pis bir yere basıyorsun, sonra temiz bir yere basıyorsun... Ee, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabeler ayakkabılarla namaz kılıyorlardı. Asıl olan buydu. Ta ki bir insan ayakkabısında bariz bir pislik görür ancak o zaman çıkarıyordu. Yani pislik varsa, gitmemiş olan, görünen bir pislik varsa e, ancak bundan dolayı çıkarması emredilirdi. Yoksa asıl olan e, Mescid-i Nebevi yani bizim bu yaygılar gibi, sergiler gibi değil. Direkt toprak direkt toprak zemin üstüne kılırlar ve aslolan ayakkabılarıyla namaz kılmalarıydı. Kadınlarda böyle işte. Yani bazı temizlik yıkamayla emredilmiş. Bazı pisliklerin giderilmesi yıkama yoluyladır. Bazısı böyle sürtme yoluyla. Mesela baktın ayakkabında pislik var. Ne yaparsın? Onu yere sürtersin. Yani bu sürtme yoluyla temizliğe bir delildir. Ee, Giderme yollarından birisi bu. Ee, kadınların işte eteklerini de böyle olacağını. Ama şöyle bir durum varsa, bunu tam zıtına çevirelim. Yani Allah Resulü'ne burada bu kadın evet dedi. Hayır deseydi ne olacaktı? Yani temiz bir yol yok. Yani geldiğimiz yol tamamen pislik bir yolda. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sormasının sebebi mescidin her tarafının temiz yollar olduğunu bildiğinden dolayı bir ikrar muhatabın anlaması için. Yani bu temizlik yolunun bu olduğunu, yani eteğin e, temiz bir yere sütmesiyle temizleneceğini bildirdiği, bildirmek için e, bu soruyu soruyor. Yani karşıdakinin anlaması için soruyor. Çünkü mescidin yolunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha iyi bilir. Etrafında e, temiz yolların geldiğini. Ama diyelim ki mescide kadar Temiz bir yol yok. Yani bu meslinde bir olmaz da başka bir yer düşünün. Şayet böyleyse kadının bu elbisesi ne olacak? İki yoldan biriyle bunu temizleyecek demek. Bir, bir yolu hadiste bildirdiği gibi. Eğer temiz bir toprağa sürterek e, bunu yapabiliyorsa bunu yapabilirsin. Mesela ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Öyle bir mescid düşünün ki ona varan bütün yollar, en yakın yollar, bitiştiği yollar necis. Yağmur yağdığı zaman o necis senin üstüne bulaşıyor. Böyle bir durumda mescidin yakınına mesela kuru temiz bir toprak koyarsın, kadın burada veya erkek ayakkabısını oraya sürterek temizleyebilir. Bu bir yoldur. İkinci bir yol yıkamaktır. Yani yıkamakta meşru olan temizlik yollarındandır. Asıl olan yıkamaktır. Ama burada toprakla, toprağı sürterek temizlemenin de bir çeşit temizlik yolu olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, şeyde olduğu gibi, temmümle ilgili emirlerde olduğu gibi. Yani su bulanmayan için teğemmüm emrediliyor biliyorsunuz. Toprak temizleyicidir bu, bu babda. Toprağın böyle bir özelliği vardır. 146. rivayet benzer. Yahya bin Vessab Rahimullah dedi ki i̇bn Abbas radıyallahu anh'a namaza giderken bir pisliğe basan kişi hakkında soruldu. Dedi ki eğer pislik yaş ise isabet eden yeri yıkar. Kuru ise bir zarar vermez. Yani kuru bir pisliğe basmışsa zaten o bulaşmaz diyor ama yaş ise yıkar diyor. Burada Bukhar ve Müslim'in şartına göre gelmiştir bu eser. İbn-i Şeybe rivayet etmiştir bunu da. Burada da işte yıkamayla da yani hakkında sürterek temizleme e, var olan hadiste sadece sürtmenin değil bazen yıkamanın da bu işte yeterli olacağına bir delildir bu da. Yani dileyen yıkamayı tercih eder, dileyen de temiz toprağa sürterek bu işi yapabilir. İhtiyaç giderirken örtünmek gerektiği 147. rivayet Abdullah bin Cafer radıyallahu bu e, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Cafer yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaoğlunun çocuğu. Yeğeni mi oluyor. Ne oluyor amcaoğlunun çocuğu? Yeğeni gibi. gibi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine aldı. Yani binenin arkasına aldı. Bana sır olarak bir söz söyledi ki ben onu insanlardan hiçbir kimseye söylemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozmak için arkasına gizlenmeyi en uygun bulduğu şey ya yüksek binalar yahut da sık vurma ağaçlarıydı. Abdullah dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ensardan bir adamın bostanına yani bahçesine girdi. Bir de ne görsün? Bir deve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce deve inledi. Gözlerinden yaşlar aktı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelip kulak kökünü okşadı. Hayvanda sakinleşti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu devenin sahibi kimdir, kimindir bu deve diye sordu. Ensardan bir genç gelip el alan Resulü, o benimdir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ın seni kendisine sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Gerçekten bu hayvan senin kendisini aç bıraktığını ve yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Bu hadis... Müslim'in şartına göre olup, Müslim bu metin akışıyla rivayet etmemiştir. Yani Müslim de rivayet etmiş ama benzer bir şekilde rivayet etmiş bu metinle değil. Ee, bu metin akışı da yine Müslim'in şartına göre bir isnafla gelmiş. Bunu Ebu Davud, e, Hakim, Ahmet, İbn-i Zeyme, İbn-i İbban, İbn-i i̇bn el vel-Mesani'de, Darimi, İbn-i Ebu Yala Beyhak rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, Camiyus Sahih'de tahric etmiştir. Yani bu ne demek? Muhbil bin Hadi de bunu tahric göre camius sahih e, leise, mimma leyse fi sahihayn. Yani sayhayn'da olmayan sahih rivayetler demek Türkçesi. Muhbil bin Hadi'nin eserinin adı. Yani bu eser, bu rivayet e, sayhayn'da yok. Ama Müslim'de var. Fakat bu metin akışıyla değil. Bu metin akışıyla gelmediği için, yani bir takım ziyade bilgileri içerdiği için işte bu zevait kitaplarında zikrediliyor. Bu sebeple biz de Zebercet kitabına bu metin akışıyla aldık bu, bu hadisi. E, delil olan kısmı baş tarafına Yani ihtiyaç giderken örtünmek gerektiği, abdest bozmak için arkasına gizlenmeyi en uygun bulduğu şey ya yüksek binalar yahut da sık hurma ağaçları yiydi. Yani abdest es bozma esnasında e, gizlenmenin bir esas, bir asıl, bir sünnet olduğu burada e, ifade ediliyor böylece. Sonra da başka bir kıssa geliyor. İşte e, burada Nebi ve Vesselam'ın nübüvvet alametlerinden biridir. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanlarla konuşması gibi. Nebi ve Vesselam'a da bazı hayvanlar gelip konuşmuşlar. Bir yerde kurt gelip konuşmuştu. E, burada bir deve gelip konuşuyor. Allah Resulü ve Vesselam'a sahibini şikayet ediyor. Allah'ın o esnada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir e, İkramı olarak onun konuşmasını işittiriyor. Yani anlaşılır kılıyor Nebisine ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada hayvanlara da zulmedilmemesi gerektiğini insanlara bildiriyor. Yani hayvanların da insanlar üzerinde hakları vardır. 148. Mughira bin Şube radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittiği zaman yani helaya gittiği zaman uzaklaşırdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Davud'un ilk hadisidir. İbn-i Uzeymi, Hakim, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Taberani, Ab bin Hümeyd, Ali bin Hücur, hadis İsmail bin Cafer'de, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Sayıha'da, Mukbil bin Hadi, Sahil-i Müsned'de etmişlerdir. Ee, ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ zehebel mezheb eb'ad şeklinde lafzı Ebu Davud ilk hadis olarak zikrediyor. Buradaki espriyi de daha önce e, anlatmıştık. Muhtemelen işte mezheb taasubuna bir reddiye olsun diye. Yani Bab, Ebu Davud'un başlangıcı taharet değil. Yani bu hadisin olmasını gerektiren bir yer olmamasına rağmen bu hadisle başlamıştır. Zehebe gitmek demek mezheb gidilen yer demek. Fıkıh manadaki mezhepler de işte gidilen yol, sulan, benimsenen görüş manasında onlara mezhep denilmiştir. Burada Ebu Davud aslında şunu işaret etmek istiyor. Nebevi hadislerde mezhep kelimesi helâ manasında geçmektedir. Yani böyle bir gönderme yapıyor. Burada konu başlığıyla alakası Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın helâ ihtiyacı için gittiği zaman uzaklaşması yani buradaki uzaklaşmaktan mana gözlerden uzaklaşmaktır. Yani e, gizlenmektir. Açık alanda bevle derken kıbleye dönmenin çirkinliği. 149. rivayet Abdullah bin Haris bin ez Zübeydi dedi ki Raimullah Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü ilk işten kimseyim. Biriniz kıbleye dönerek bevletmesin. Yine ben bu hadisi insanlara rivayet eden ilk kimseyim demiştir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Mace Ahmet ziyar Mahdisi el-Muhtar'ede, Tahavi Şerhu'l-Muan'a'l-Asar'da, İbn Ebi Şeybe Müsned'inde, Muhbil bin Hadi Camii's-i Sa'id'de tahric etmişlerdir. Evet. başlığımız neydi? Açık alanda bevletirken kıbleye dönmenin çirkinliği. Yani bir kimse Nebi Aleyhisselatü vesselam zamanında umumiyetle yani hela binaları olmadığı için açık alanda bunlar söz konusuydu. Ama i̇bn Ömer R.A.'nın bu karada gelen rivayette işte ben bir şekilde Hafsa'nın damına çıktığım zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kapalı bir alanda kıbleye doğru veya Beytül Mahdis'e doğru diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Beytül Mahdis'e doğru dönmek de yasaklanmıştı ihtiyaç giderken, o şekilde ihtiyaç giderdiğini gördüm diyor. Bu bir hikmettir. Yani Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin örnekliğini, onun hükmünü insanlara beyan etmesi için İbn Ömer radiyalanmayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o halinden muttali kılmıştır. Buradan ne anlıyoruz? Şayet kapalı olursa önünde, kıbleyle senin önünde veya ee, Şam istikameti, Beytül Mahdis, Estağfurullah, yani Şam derken Beytül Mahdis'i kastediyoruz, Suriye'nin Şam'ı değil, e, Kudüs tarafı. O tarafla senin aranda bir duvar, bir deve, bir engel varsa bunda sakınca olmadığını e, fiil olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam göstermiştir. Nitekim e, bir sonraki rivayette bu manada, 150. rivayet. Mervan el-Esfar Rahimullah dedi ki, İbn-i Ömer devesini kıbleye karşı çökerttiğini, sonra oturup ona karşı bevletmeye başladığını gördüm. Dedim ki, bu yasaklanmamış mıydı? İbn-i Ömer dedi ki, açık alanda yapmak yasaklanmıştı. Kıble ile aranızda bir şey olursa bunda sakınca yoktur. Bu hadis buhanin şartına göredir. El-Hazmi, el-İtibarda, İbn-i Zeyme, Hakim, İbn-i Ebu Davud, Darekutni, Hatip, El-Fakih ve El-Mütefekkeh'de, Beyhaki ve i̇rval Galide Elbani tahric etmişlerdir. Ee, yine bu babda Bukhar ve Müslim şartına göre olmasa da sahih bir yolla gelmiştir. Yani şarta uymadığı için kitabı almadık buraya. İlmi halde zikrettim. Cavri bin Abdullah radiyallahu anh'ın e, rivayet ettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı vefatından bir sene önce gördüm diyor. O. Yani kıbleye doğru önünde bir şey varken Bevlettin'i e, gördüm diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fiili uygulaması böyle anlaşılır. Yani açık alanda e, yasaktır. Kıbleye dönmek veya Kudüs'e doğru yönelmek, önüne arkasını dönmek yasaktır. Ama önünde bir engel varsa e, bunda herhangi bir sorun yoktur. Yasak açık alan hakkındadır. Oturarak devletmek, 151. rivayet Ayşe anha'dan. Kim sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevlettiğini söylerse onu doğrulama. Ben onun oturarak bevlettiğini gördüm diyor. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Mace, Nesai, ve Sünneli Kubrada, İbn-i Ebi Şeybe, İshak bin Rahüye, Tayyali ise Ahmet bin Anbel, i̇rvar Elbani tarihci etmişlerdir. E, burada aslolanın e, oturarak bevletmek olduğunu görüyoruz. Yani hem Idrarın tam olarak boşalması, tekrar bir damlama riskinin azalması, bu riskin önlenmesi bakımından oturarak hem sıhhat açısından hem necasetten korunma, idrar damlalarından sakınma açısından oturarak devletmek daha neziktir, daha temizdir. Ayşe Radyalan'a da bu sebeple, kim aksini söylerse inanma diyor. Doğrulama onu tasdikleme. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hep oturarak devlettiğini gördüm diyor. Tabi Ayşe Radiyallahu anh'a kendi gördüğünü söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakta devletmeye dair ruhsatı da şöyle. 152. hadis Ebu Hazım Rahimullah dedi ki Selbin Sad Radiyallahu anh'a yarışan çok yaşlı bir kimsenin devletmesi gibi ayakta bevlederken gördüm. Sonra abdest aldı ve meslelerine meshetti. Dedim ki bunu çıkarmayacak mısın? Yani mesleğini çıkarmayacak mısın? Dedi ki hayır, benden ve senden hayırlı olanın böyle yaptığını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yaptığını gördüm. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Seken rivayet etmiştir bunu. İbn-i Seke'nin tarikini zikrederek Zeyla-i Nasburraye'de zikreder. İbn-i Zeyme, İbn-i Ebi Şeybe, Tabirani, Rüyani rivayet etmişler. Muhbir bin hadis Ayhül Müsnet'te tahric etmiştir. Burada umum bir ifade var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm. Yani hem ayakta bevlettiğini, hem e, ayakkabılarını, meslerini çıkarmadan üzerine mes gördüm. İkisini de kapsar bu ifade. E, diğer taraftan Huzeyfe Radyalan'tan gelmiştir. Biliyorsunuz sayı hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falanca mezbelelik yerde, yani çöplük e, arazisinde. ayakta bevlederken gördüm diyor. Yani oturma imkanının olmadığı yerlerde buna ruhsat verilmiştir. Yani oturarak bevletmenin sıkıntı, eziyet olduğu veya işte böyle çöplük alan gibi veya sıçraması riski. Mesela oturuyorsun, oturduğun yerde devletin takdirde üzerine bir necasetin sıçramasından korkuyorsun. Zemin müsait değil. Böyle yerlerde ayakta bevletmeye bir ruhsat olduğunu anlıyoruz bu hadislerde. Memasdolarına oturarak bevletmektir. İdrar sıçrıntılarından sakınmak. 153. rivayet Abdurrahman bin Hasene radyalan'ten. Ben ve Amr bin el-As Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitmiştik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında sığır derisinden bir kalkanla çıktı. Sonra onun arkasına gizlenerek küçük abdestini bozdu. Yine bu daha önce geçen abdest bozma esnasında gizlenmeye de delildir. Burada da sığır derisinden bir kalkana arkasına gizlenerek bevletiyor. Biz ona bakın kadınlar gibi oturarak bevlediyor dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitti ve şöyle buyurdu. İsrailoğullarından birinin başına gelenleri bilmiyor musunuz? Onlar idrar bulaştığı zaman idrarın isabet ettiği kısmı keserlerdi. İşte İsrailoğullarından bir kimse bundan idrarın değdiği yeri kesmekten dolayı nehyetti. Neticede kabir azabına uğratıldı. Ebu Daud dedi ki Mansur Ebu Vail'den, o da Ebu Musel Eşer radıyallahu bu hadisi rivade ederken Ebu Musa radiyalanından Derilerine idrar bulaştığında dediğini söylemiştir. Yani İsrailoğulların da demek ki derilerine, bedenlerine idrar sıçradığı zaman orayı kesiyorlarmış. Yani yıkamak, iktifa etmiyormuş. Bir tanesi de, içlerinden bir tanesi de, yani şer'i bir emir olmaksın, bir delil olmaksın, böyle yapmayın diyor. Bundan yasaklıyor. Bunun neticesinde kabir azabına düçar oldu diye bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Asım ise Ebu Weil'den, o Ebu Musa radiyallah'tan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlardan birisinin cesedine idrar boşa, e, bulaştığında dediğini rivayet etmiştir. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Ebu Davud, Ahmed İbnül İbnü'l-Cerruh, İbn Mace, Nesai, Hakim i̇bnül i̇bn İbnü'l-Şeybe, Humeydi, Ebu Ya'la Behaki rivayet etmişler. Mukbir bin Hadi Cem'i sahih tahric etmiştir. Bu hadis neyi gösteriyor? başıyla alakalandırılacak olursa rivayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturarak bevletiyor. Fakat o toplum bunu işte oturarak bevletmeye kadınların işi diyerek yadırgıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam idrar sıçrantılarından sakınma bakımından oturarak bevletmenin daha kamil olduğunu beyan etmek üzere bunu açıklıyor. Yani demek ki yaygın olan, örfe göre hareket etmiyor Nebi Aleyhissalatu Vesselam. Kendisine gelen bir vahiyden dolayı oturarak bevlediyor. O da idrar sıçrıntılarından sakınma illetine binaendir. Bu illet de beyan ediliyor. Dediğimiz gibi idrar sıçrantılarından sakınmak önemlidir. bu Bundan sakınmamak kabir azabına sebep olur. Yani bu sebeple Oturarak bevletmek bu tip şeylerden sakınmada daha üstün bir yoldur. Yani herhalde tumlu sol kağıdıyla mı ölçmüşler, ne yapmışlar, nasıl yapmışlar bilmiyorum artık nasıl ölçmüşler. Mesela ayakta yapılan bevlim, mesela tuvalet taşı olan yerlerde ayakta yapılan bevlim bilmem ne kadar mesafelere böyle sıçrantılar attığını tespit etmişlerdir. Bu bizim sakınmamız gereken bir şeydir. Oturarak devlettiğin takdirde yine tuvalet taşlarına dikkat etmek lazım. Yani bazı tuvalet taşları var ki sıçrama riski daha fazla. Yani bazı taşlar belki ayakta yapsan daha az sıçrayacak. Yani tuvalet taşları da değişik şekillerde yapılıyor. Bunu insanı artık bulunduğu yerde bulunduğu ortamda Kendisi tayin etmeli. Asıl olan burada idrar sıçrantılarından sakınmaktır. Bu önemli bir şeydir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabristan'a uğradığında iki kişiyi, iki kabri gösteriyor. Ve bunlardan birisi laf taşma sebebiyle, yani önemsenmeyen günahlar sebebiyle azap görür. Birisi laf taşmak, birisi de idrar sıçrantılarından sakınmıyordu diyor. Yani bunun kabir azabının sebeplerinden olduğu açıktır. Evet. Evet. Ee, su ile istinca etmenin müstahap oluşu 154. rivayet Ayşe radiyalarına da kocalarınıza büyük abdestle idrar izlerini kendilerinden yıkamalarını emredin. Zira onlara bunu emretmekten hayal ediyorum. Yani ben emretmekten hayal ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapardı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bu ee, Buhar ve Müslim'in şartlarına göre olan diğer bir tarihten rivayetinde ise hadisin lafzı şöyledir. Kocalarınıza su ile istinca etmelerini emredin. Farkı açıklayacağım birazdan. Bunu Ahmet bin Nambel, İshak bin Rahüye, i̇bn İbn İbban, Nesai, Süneninde ve Sünen-ül Kübra'da, Tirmizi, i̇bn Bişeybe, Taberan, Mucem, Lefsat'ta ve Müstedüş Camii'nde, Ebu Yala ve Beyhaki rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi cami de Said'de etmiştir. Burada Ayşe Radiyalan'a kadın olması sebebiyle, Kadınlara yaptığı hitabında diyor ki kocalarınıza söyleyin yani erkeklere bu konuyu ben açıklamaktan haya ederim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük abdestle idrar izlerini yani küçük abdestle de suyla istincayı etmelerini söylüyor burada. Bu rivayet illette bir rivayettir. Yani İsnat Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre olduğu için burada zikrettim sonra da uyarıyı yaptım. Yine Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre gelen diğer bir şey de tarikinde sadece istinca'dan bahsedilir. İstinca büyük abdestten dolayı işte suyla istinca etmektir. Yani küçük abdestten dolayı devletmek, idrarını yapmaktan dolayı suyla istinca ne bir Allahü Aleyhissalatü Vesselam'dan gelmemiştir. Yani kavli olarak bir uyarı veya fiili olarak gelmemiştir. Sadece bu hadis var. Bu da dediğim gibi tarikleri illetli. Ee, mahfuz olanı şudur, son söylediğimdir. Kocalarınıza su ile istinca etmelerini emredim. Yani burada sadece şöyle denilebilir belki. Şayet kişi idrarını yaptı. Ama e, görüyor, damla var yani etrafında. Damla var. Bunu yıkasın. Bu zaten asıldır yani. Veya e, kişinin kilonuna damlayabilir şeyden sonra. Buraya su serpmesi e, bu zaten olması gereken bir şeydir yani gördüğün bir damla varsa e, yani bunu yıkamak veya en azından eşit miktarda su e, serperek üzerine e, onu ekart etmek bu zaten olan olması gereken bir şey Allahu alem Ayşe radıyallahu anh hep böyle bir şeye dikkat çekmek istiyor yani eğer böyle bir damla varsa, onu yıkasınlar. Belki bunu kastediyor. Bu manada sayık gelmiş olabilir. Allahu u Alem. Ama normal şartlarda e, bu kalmaz. Yani bir kimse hani e, prostat gibi ekstra bir rahatsızlığı, akıntı, sülüslenilen bir e, rahatsızlığı olmadığı sürece normalde e, cinsel organında bevilden sonra bu gibi izler, damlalar normalde kalmaz. Ama hastalık sebebiyle kalabilir. Veya herhangi bir sebeple sıçramış olabilir, bulaşmış olabilir. Bunun yıkanması lazım. Bunu söylemeye bile hacet yok galiba. Yani bunlardan da sakınmak gerekir. Yani böyle bir akıntı varsa bundan sakınmak gerekir, gidermek gerekir. Burada sadece şu vesveseden uzak durmak lazım. Mesela bazı insanlar, i̇bn kayın bunu genişçe ele almıştır. Mesaidüş Şeytan kitabında, şeytanın tuzakları diye tercüme edilen kitapta yani elde etme imkanı olanlar alsınlar o kitabı. Tavsiye ederim. Ee, baskısı yok ama belki eski kitapçılarda bulunabilir. Şeytanın Tuzakları adıyla i̇bn Kayyım'ın 2. cilt halinde. Uysal yayınlarından çıkmıştı eski bir tarihte. Mesela şeytan kitabının tercümesi. Orada pek çok yönden şeytanın tuzaklarını zikrediyor. Bunların başında da bu abdest konusundaki vesveselere değiniyor. Bu e, küçük abdest bozma meselesindeki vesveselere de değiniyor. İşte bazı insanların, mesela İbn-i naklederek, işte Zeker'ini çekip bıraktıkları, halbuki bunun daha çok idrar akıntısının gelmesine sebep olacağı gibi değişik şeylerden de bahsediyor. Yani kişi idrarını, beviniği yapar, bildiği, gördüğü bir akıntı yoksa buna itibar etmez. i̇bn Abbas radiyalanmadan bu konuda açık bir rivayet gelmiştir. Ee, şayet böyle bir tereddütün olursa, yani idrarını yaptıktan sonra kucağına, yani ön tarafına bir miktar su serpersin, gelen ıslaklığa da işte benim serptüğüm ıslaklık dersin. Yani vesveselere itibar etme demek istiyor. Görünen açık bir delil olmadıkça e, bu gibi şeylerle işte mesela saatlerce tuvaletten çıkmayanlar var. Küçük abdestten dolayı saatlerce çıkmıyor veya kimisi var görürsünüz tuvaletten çıkıyor gidiyor geliyor yarım saat geziniyor ondan sonra abdest alıyor vesaire vesaire. Bunlar ves-vesellerin işidir. Yani ilimden uzaklığın, dinin hikmetini, hükümlerini bilmemekten kaynaklanan, cahaletten kaynaklanan şeylerdir. Yani gördüğün bir necaset varsa onu gidermenin yolu vardır. Yoksa gördüğün bir şey yoksa bunlara bağlanıp kalma. Bunlara itibar etme. Allah azze ve celle bundan dolayı sorumlu tutmayacak. Görüp bildiğin şeylerden sakınman lazım. Mesela az önce bahsettik. Senin üzerine sıçrıyor, tuvalete oturuyorsun, eline yüzüne her tarafa geliyor diyelim. Bunlardan sakınmak emredilmiştir. Yani bunlar açık, bariz şeylerdir. Bu açık şeyler dururken belli olmayan, vesveseye dayalı, acaba bu idrar mıydı, değil miydi, acaba akıntı geldi mi, gelmedi mi? Bunlara itibar edilmemesi esastır. Bu konuda şöyle de bir rivayet var. İbn, e, Ömer bin Hattab radıyallahu yanında birisiyle bir e, dam aktaran sahabenin yanından geçerken e, Ömer radıyallahu anh'ın yanındaki şahıs diyor ki biz diyor mescide gidiyorduk diyor sen ne aktıyorsun böyle bu su temiz mi pis mi diyor. Ömer radıyallahu da diyor ki sakın söyleme biz namaza gidiyoruz. Namazıklarımı gelelim ondan sonra söylersin diyor. Yani e, bilmemek bazen kişinin lehinedir. Yani kendi aleyhine hucceti artırmak için zorlama. Bu e, genel bir kuraldır. Nebi Aleyhisselat ve bu dinin özelliği içerisinde e, müsamahalı haniflik, dininizin en hayırlısı kolay olandır diyor. Burada kastettiği şu, kim bu dine karşı şiddetle gelirse, Bukharda-Bureyre'den gelen rivayette geçtiği gibi, kim bu dine karşı şiddetle, ve zorlama yaparak yanaşmaya kalkarırsa ona mutlaka yenik düşer. Böyle ile yaklaşan insanlar bu ayrıntılar zorladıkça kendi işlerini zorlaştıran şeylerle karşılaşırlar. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vessel, kolay yolu tutmalarını, orta yolu tutmalarını aşırılıktan uzak e, dengeli bir yol tutmalarını emretmiştir. Yani bu genel bir e, emirdir dinin bütün konularla alakalı. Kim ayrıntılara giriyorsa o ayrıntılarda kendi önünü tıkayan zorluklarla karşılaşıyor. Adam ekmekten şüpheleniyor, mesela şekerden şüpheleniyor. Günümüzde mesela bunlar yapanlar var. İşte buna kemik tozu katıyorlar yok maymun kanıdır şudur budur falan filan. Bunları araştırıyor araştırıyor sonunda yiyebilecek bırak yiyeceği içecek su bile bulamaz hale geliyor. Din bu kadar zor değil halbuki. Kolay bildiğin bir şey varsa sana delille önüne çıkan bir şey varsa net bir şekilde ondan sakınırsın. Ama bunlar söz konusu değilse incelikleri araştır. Bu e, gimdes dedikleri, e, mesela firmaların araştırdığı şeylere bakarsan, mesela helal gıda diyorlar, şeriatın haram kılmadığı pek çok şeyi orada helal gıda taksiminden çıkardıklarını görürsünüz. E, araştırırsan, zorlarsan senin aleyhine olacak işler çıkar. Bizim özelliğimiz, bu ümmetin özelliği yani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresinin son ayetlerinin tefsirinde bunu açıklıyor. Rabbana evla tuhamil ne? Maalea takdirlen abi. Bizi güç gücümüzün yetmediği şeylerden sorumlu tutma. Allah Azze ve Celle evet bunu yaptım buyurdu diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kusyadis. O ayeti açıklıyor. İşte la tuakhiz ne? Innesi Ya Rabbi bizleri eğer unutursak veya hata ile yaparsak bunlardan sorumlu tutma. Allah Azze ve Celle buyurdu ki diyor neberle Aleyhisselatü Vesselam bunu da yaptım. Yani bunu da sizden kabul ettim. Yani Allah Azze ve Celle unuttuklarımızdan veya hata ile olanlardan. Yani bizim kastımız işte domuz eti yemek değil. Alkol içmek değil. Böyle bir kastımız yok. Ama bizim helal bildiğimiz zahiren aleyhinde bir hüccet söz konusu olmamış ulaşmamış konularda bize içecek geliyor. İşte meyve suyu alıyoruz. Nereden bilelim? Adam belki alkol kattı. Bunları araştırmak bize yüklenmemiş. Ta ki kesin bir ilimle, güvenilir bir haberle bunda işte uygun olmayan bir şey var diye birisi söyleyinceye kadar. Bundan mesul değiliz. Böyle bir ilme ulaştıktan sonra ondan sakınman gerekir ayrı mesele. Evet, babın bu kitabın taharet bölümünün son hadisi. Daha sonra... Kitabul Vudu yani abdest kitabıyla devam edecek son hadisle. Kemik ve tezekle istinca etmenin yasaklanması hadisiyle bugünkü dersi bitireceğiz inşallah. 155. rivayet. Uhbe bin Amir Radyoland dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tezekle ve kemikle istinca etmeyin. Bu hadis müslimin şartına göredir. Burada ki Ahmet, Ahmet bin Abdurrahman bin Web'dir. Amcası Abdullah bin Web'dir. Yani meşhur muaddis Abdullah bin Vehbil yeğenidir bu. E, Rüya'nın üstünde bunu bize Ahmet o amcasından o Amr bin Haris'den diyerek zikrettiği için bu Ahmet hangi Ahmet? Ahmet diye bir sürü kimse var diye e, mesela Rüya'nın üstünde de görse şaşırabilir hangi Ahmet diyebilir. O yüzden bu bilgiyi verdik. Bu Ahmet bin Abdurrahman bin Vehb'dir. E, Abdullah bin Vehb'in yeğenidir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bunu Ruh yani Müsnedin'de rivayet etmiştir. Burada tabi rivayet muhtasar. Tezikle, tezekle ve kemikle istinca etmeyin. E, bunun ayrıntıları daha başka hadislerde gelmiştir. Sayı hadislerdir fakat Bukhara ve şartlarına göre değil. Yani sünnenlerde gelmiştir. E, sebebi tezeyin ve kemiğin kardeşleriniz cinlerin ve onların bineklerinin, onların hayvanlarının yiyecekleri Olmaz sebebiyledir. Bunlarla istince etmek bize yasaklanıyor. Ee, tezek ve kemik yani taharette kullanmaması gereken maddeler. Tabii şimdilerde kimse bunları kullanmıyor. Yani taşla kullanmıyorlar. Yani taşla istince o zamanlarda. Üç taş götürüp işte birini öne doğru, birini arkaya doğru, birini tekrar böyle üç taştan azıyla istinca etmemizi yasakladı diye geliyor rivayetlerde. Tabi tamam, bu taşla istinca etmek hakkında. Sonra e, Allah çokça temizlenenleri sever ayetini indirdiği zaman, e, bu işte Kuba halkı hakkında söyleniyor. Bu ayet Kuba halkı hakkında söyleniyor. Allah sizi neden övüyor diye Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğu zaman, orada işte temizlenmeyi seven kimseler vardır e, diyordu ayette Bakara suresinde. Onlar da diyorlar ki işte biz suyla temizleniriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu onaylıyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu ortamda Medine ortamında o zaman e, aslı olan yani ürf olan adet olan taşla istince etmekti. Bunun üzerine sünnetler gelmiştir. Olur ki, yani İslam evrensel bir dindir, zamanlar ötesidir, bütün mekanları kuşatan bir dindir. Bu sebeple suyun olmadığı yerlerde dahi nasıl istinca edileceğini tarif etmiştir şeriat. Ee, ve suyla da istince etmenin daha güzel olduğu belirtilmiştir. Ee, bu sebeple bizim zamanımızda çoğunlukla kişi suyla istinca eder. Ama olur, insan kıra çıkar, kampa gider veya farklı ortamlarda bulunur, suyun olmadığı ortamlarda bulunur. Üç taşla en az üç taşla istinca edilmesi, bu sünnetleri de bilmesi lazım kişinin. Taşla yapacak tezek ve kemikle istinca etmesi yasaklanmıştır. Taş bulamazsa yaprak gibi şeylerle de istinca edebilir veya kağıt, yaprak, kağıt. Bunlar da gelmiştir rivayetlerde. Abdest bölümü inşallah bir sonraki derse kaldı. Kahret kitabını böylece tek derste bitirmiş olduk. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşedenle ilahillen tevattekilerle şerikerek ve istiğfaruke kevetu tu